Bey ve Nazan Hanım henüz 3 yıllık evliler. İkizlerini kucaklarına alalı henüz 1,5 ay olmuştu. Severek evlenen çift bebek sahibi olana kadar evliliklerini doyasıya yaşamış, gezmiş, eğlenmişti. 3 yılın sonunda ise bebek sahibi olmak istemişti. İkiz bebekleri olacağını öğrenen Mehmet Bey ve Nazan Hanım, Sevinmiş, ikisi birden büyür. Böylece bir daha bu süreçlerin sıkıntılarını yaşamayız diye düşünmüştü. Fakat ikizleri dünyaya geldikten sonra onlar için hayat hayal ettikleri gibi olmamıştı. Her ikiz bebek sahibi olan ailede olduğu gibi ikiz bebek büyütmenin zorluklarını ve stresini ciddi anlamda yaşıyorlardı. Bebeklerini büyütme telaşına düşen çift doğumdan sonra önce kendi odalarını ayırmıştı. Çiftin yatma ve kalkma saatleri farklılaşmıştı. Ne akşam yemeğini ne de sabah kahvaltısını birlikte yapabiliyorlardı. Gitgide birbirinden uzaklaşan Mehmet Bey ve Nazan Hanım, mutsuz bir evliliğin içinde anne ve baba rollerini üstlenmişti. Bir buçuk yılın ardından neredeyse her gün kavga ediyor, adeta birbirlerini yiyip bitiriyorlardı. Ne olmuştu da birbirlerini bu kadar çok seven çift bu hale gelmişti. Bakalım uzmanımız bugün... Bu çiftimizin yaşadığı sorunlar için neler önerecek? Adım adım insan başlıyor. Adım adım insana hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bambaşka bir öyküyle adım adım insana başladık. Ve yine Neredeyse birçok ailenin yaşayabileceği problemler, herkes kendinden bu öyküde kendinden bir parça bulacak diyoruz ya, bu ve bunun gibi her adım adımda, adım adım insanda bütün öykülerde birbirimizi aslında bulacağız ve sorunlara da yöneleceğiz. Bugün çok kıymetli konuğum, psikolog ve aile danışmanı Neriman Akyıldız hocam bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok mersi. Evet hocam... Ee... Öykümüzü dinledik ee, evet. aslında çok güzel bir evlilikten açtık konuyu ama gidişat işte öyle olmadı. Hani diyorsunuz ya sevgili izleyenler e, evlenmeden önce çok farklıydı evlendikten sonra her şey değişti çocuk olmadan önce şöyleydik çocuk olduktan sonra böyle olduk işte bunların nedenlerini konuşacağız çözümleri için reçeteler vermeye gayret edeceğiz. Sizler bizlere sorularınızı bu konuyla ilgili sıkıntılarınız varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Et adım adım insan Instagram hesabındayız diye hatırlatmamı da yapmış oluyorum. Ve çok kıymetli hocama dönerek evet hocam Mehmet Bey ve Nazan Hanım'ı konuştuk. Çocuk sahibi olmak bu evliliği nasıl etkilemiş? Aslında genel itibariyle çocuk sahibi olmak evliliğe nasıl bir etki ediyor? Evet. Şimdi bu çiftin açısından baktığımız zaman bu çift mutlu bir çift. Bu yönden biraz daha avantajlı bir çift. Ancak bütün çiftler, mutlu veya mutsuz çiftler çocuğun olmasını bir milat olarak kabul ederler. Bazen danışanlarımızda da görüyorum. Milattan önce ve milattan sonra deyimiyle karşılaşıyorum. Gerçekten evlenmeden önce... Benimle çok ilgiliydi, nişanlılıkta çok ilgiliydi, ama evlendikten sonra aynı insan değil demeye başlıyorlar, ilgiler azalmış gibi oluyor. Fakat çocuğun oluşu tabii ki daha bambaşka bir olay. Öncelikle ben çiftlerin öncelikle ilk iki yıl çocuk sahibi olmamalarını öneriyoruz. Bütün arkadaşlar çünkü evliliğin nasıl gideceğini, evliliğin oturup oturmadığını e, ve sağlıklı bir evliliğe doğru gidip gitmediklerin yol arkadaşlığın nasıl olduğunu biraz fark etmeliler ve ondan sonra her iki tarafta evlilik memnuniyetine sahipse çocuk sahibi olmayı düşünmeliler. Buradaki çift biraz daha hani birbirlerini seven e, tanışarak evlenmiş ve e, evliliğini güzel yaşamış ve artık mutlu olduklarına karar verince. Çocuk sahibi olmayı düşünmüşler bu yönden güzel ama acaba anne baba olmaya hazırlar mıydı? Hani anne baba olmak için de biraz daha kendilerini geliştirmeleri, biraz daha okumaları ve onun sorumluluğunu alacak düzeye geldiklerini hissetmeliler. Özellikle hani annenin de bu konuda kendisini çok hazır hissetmesi çok önemli. Bu yönden hazır hissetmeleri artı bir de kendilerini bu yönde geliştirmeleri gerekiyor. Şimdi bu çiftin farklı olan bir şey daha var. Tek çocuk yerine iki evet, çocuk evet. birden olması. Evet. Bu dönemde gerçekten anneyi çok zorlayacak bir dönem. Uykusuz geceler, yorgun, bakımsız saçlar. İçimde <gülüyor> anne lohusalık döneminde zaten lohusalık sendromu dediğimiz bir olay var depresyonu diyoruz evet. bazen. Orada kendisini eskisi gibi güzel hissetmeyebiliyor ve çocuğuma nasıl bakacağım korkusuyla panikleyebiliyor. Özellikle de yanında yakınında kimsesi yoksa Yabancı bir yerde olabiliyorlar çalıştıkları için çiftler. Bu, bu konuda biraz daha kendisini paniklemiş hissedebiliyor ve burada aslında eşinden yardım bekliyor. Babalar biraz daha böyle koalisyonun dışında gibi anne çocuğu bir sahipleniyor, baba sistemin dışında kalmış gibi hissedebiliyor. Bu sefer diyor ki ya ben onlara bakmakla yükümlüyüm, evin geçimini sağlayayım, işime yöneliyim. Baba işine yöneliyor, anne çocuklarına yöneliyor ve bu defa aile birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Hani biz diyoruz ki hani evlendikten sonra da insanlar kendisine zaman ayırmalı. Ben olmadan biz olmuyor. Hani bu konuda da çok kitaplar var gerçekten. Ben o olayını da unutmamalılar. Hep ben keseceğim kümeleri örnek veriyorum. Hı. Şimdi orada yeni evlenen çiftin ilk gelişim görevi aile yaşam döngüsüne baktığımızda Öncelikle biz olmayı başarmaları gerekiyor. Anca, şöyle düşünüyorum ben kahveyi, şekeri, suyu birbirine karıştırıp nefis bir tat elde edilmesi gibi evliliğin ilk iki yılındaki gelişim görevi de eş olmayı başarmak, biz olmayı başarmak, birbirlerinin farklılıklarını görüp bunu yönetmeyi öğrenmek, olduğu gibi kabul edebilmek, hoşgörülü olabilmek, şimdi işte sağlıklı evliliğin adımlarını gerçekleştirebilmek aslında. Şimdi sağlıklı evlilik nedir diye belki Merak ediyorsunuzdur. Evet. Şimdi sağlıklı evlilikte öncelikle eşler ilk maddede şu var. E, gerçekten kadınların da en çok bayanların şikayet ettiği hanferdilerin e, gereken ilgiyi göstermek. İki tarafında birbirine gereken ilgiyi göstermesi. Duygusal anlamda, farklı anlamlarda evet. e, gerçekten birbirine ilgi göstermeleri bu bir ihtiyaç. Öncelikle bir duygusal sığınak evlilik. Sonra evliliğin Sadece ayaklarından en önemlisi cinselliğin canlı yaşanması. Evet. Flört döneminde ne yapmak istiyorsa mesela bazı çiftler diyor ki biz hiç kimseyle çıkmadık. Hani bütün her şeyi evliliğimize sakladık. Bu nedenle ben eşimden çok şey bekliyorum diyor mesela. Yani bekarken ne yapmak istiyorsanız şimdi onu yapın. Şimdi... Üstelik evlilikte flört caiz. <gülüyor> yani yani evet, Çok güzel O zaman şey. yapmak isteyip de yapamadıklarınızı. Evet. Şimdi el ele dolaşın ne yapmak istiyorsanız. Bunları şimdi yapmamanız için sebep ne diye evet. baktığımızda e, bakıyoruz ki bazen e, herkes şanslı olmayabiliyor. Bazen aynı evde oturmak zorunda kaldıkları ebeveynleri olabiliyor. Kök ailelerle birlikte oturan çiftler e, evliliklerin ilk aşamasında hemen gelin rolüne, elti rolüne girebiliyorlar. E, veya başka e, sorumlulukları olabiliyor. Bazen eşler birlikte de olamayabiliyorlar. Farklı şehirlerde çalışabiliyorlar. Dolayısıyla burada birçok faktör var. Her aile kendisine özgü. Evet. Her aile kendisine Sorunları özgü. da kendisine değil özgü. Değil Dinamikler de kendisine özgü. Ama ben şöyle kısaca özetleyeyim. Hani mutlu ailede. Gereken ilgiyi göstermeleri, o evliliklerini iyi ki ben bunun, bu işle evlenmişim diye olumlu bakmaları, birlikte güzel zaman geçirmeleri, arkadaşlıklarının, dostluklarının gelişmesi, Sonra kararları birlikte vermek. Hani ben evliyim ama benim dediğim olur değil. Birlikte, istişare ederek verebilmeleri. Sonra sorumlulukları adaletli paylaşmaları. Ee, sorumluluklar bazen eşit değil dedi. bir dakika hocam burayı çok adaletli yani eşit e, hani bu bir artık son zamanlarda slogan haline geldi evlilikte eşitlik ve evlilikte eşitlik var ama evlilik adalet temeline dayanırsa daha iyi olacak çünkü kadının yapamayacağı şeyler var erkeğin yapamayacağı şeyler var evet. ne kadar güzel bir şey söylediniz bunu biraz açalım mutlu evlilik demek adaletli bir sorumluluk dağılımı Mesela evet. örnek verebilir misiniz? Nedir bu? Şimdi simetrik ilişki tamamlayıcı ilişki diye ikiye ayrılıyor. Hmm. Tamamlayıcı ilişki de biraz daha fazlılı gibi. Hani herkesin farklı sorumluluk alanları var. Hani o konularda daha bilgili mesela anne çocuğun bakımı işte şefkat annede tabii ki annelik içgüdüleri olduğundan ve bakıcıları onun seçmesi. Evin düzenini e, hanımın daha iyi anladığı, onun e, düzenletmesi. Erkeklerin düzeni çok bozmaması. Bozmaması, evet. <gülüyor> Destek olması. Destek olması. Nasıl var deyip salmamak. Evet, yani bazı işleri gerçekten paylaşmaları ve adaletli olması. Hani bazen bakıyoruz hani e, eşlerden e, beyefendi diyor ki ben alışverişi yapıyorum. <gülüyor> Yeter diyor. Hmm. Ama alışverişi yapmak yetmiyor. Hani anne özellikle çok, çocukluğu olduktan sonra. Annenin o kadar çok ihtiyacı oluyor ki evdeki işlerin elinden tutulmasına, özellikle çalışan eşler, bu konuda biraz daha babalardan yardım bekliyorlar ve bunda da haklılar. Evet. Şimdi ben hep hanımları haklı görüyorum diye bir şey yanlış anlaşılmasın ama sorumluluklar adaletli dağıldığı zaman hanım da mutlu oluyor. Eşine de ilgi gösterebilecek durumda kalabiliyor. Hani enerjisini eşine saklayabiliyor. Hani eşler birbirinden uzaklaşmıyor o zaman. Sorumluluklar birlikte paylaşıldığında güzel anlar da birlikte paylaşılıyor. Ve eşlerin birbirlerine olan ihtiyaçları geri plana kalmamış oluyor. Evet. Kıymetli izleyenler adım adım insan Instagram hesabına da bakar oluyorum. Mesaj bölümüne de bakacağım, yorum bölümüne de. Yaşadığınız bu sorunlar. Aa, evet ya biz de böyleyiz. Nasıl çözeceğiz? Psikoloğa da gidecek halimiz yok şu an için. Durumumuzda yok diyenler bize yazsınlar efendim. Uzmanımız ne önerecek? Bire bir aslında buradan bilgi alma şansınız var diye hatırlatmış oluyorum. Ve efendim biliyorsunuz Mehmet Bey ve Naz Nazan Hanımın öyküsünü dinlerken ikiz bebek sahibi olmalarından bahsettik. İkiz bebek sa yani sadece ikiz bebek mi? İkiz bebek değil. Tek bir e, bebek de olsa yenilik her zaman bir sarsar her şeyi değil mi hocam? Tüm dengeleri, hayatımızdaki tüm <gülüyor> dengeleri sarsabilir ama hocam e, programın başında çok güzel bir şey söyledi. Yeni evlenen çiftler, yeni evliliğe hazırlanan çiftleri aslında uyarıda bulundu. İlk iki yıl çocuk düşünmeseler daha iyi olur. Neden? Türkiye'de toplumsal olarak şundan değil, onu bir söylemiş olayım, adım adım insanın bir e, sosyal sorumluluk yanı vardır efendim. Onu, o e, misyonu taşıyoruz biz. Hani sakın çocuk yapma bak kızım nasıl olacak değil bilmiyorum belki boşanacaksın dur bakalım be güvenme hemen gibi söylemler yüzünden ilk iki yıl çocuk düşünmeyin değil. Zaten evlilik bir yenilik. Bir insanla aynı evde yaşamak bir başkalaşımdır ve siz buna uyum sağlarken başka bir göreve, başka bir sorumluluğa annelik, Babalığa henüz hazırlanmadan onun içinde bulursanız o stres iki türlü olacak. Neden bir evlilikte uyum daha tamamlanmamış ardından bir ebeveynlik uyumu. Dolayısıyla bu çakıştığı zaman stres faktörüyle birlikte kavgalar maalesef baş gösterecek. Neden? Öfkenin temelinde ne var? Stres var, engellenme duygusu var, istediklerini ifade edememe yapamama var. E haliyle sonra biz çok iyiydik evlendik ne olduysa bize bağırış çarşıydı bitmiyor şikayetlerini bizler uzmanlar olarak duyuyoruz değil mi hocam? Evet. Ne diyorsunuz böyle bir uyarı yapmış oldum ama ben bu önemliydi 2 yıl. Evet evet özetlemiş oldunuz çok güzel. Peki Mehmet Bey ve Nazır Hanım 3 yıl gayet güzel mutlu bir evlilik sorun yok birbirleriyle uyumları da tam. Ee, ne oldu da bu mutlu çift öyküde çünkü o kadar şey var ki hayal ettikleri gibi olmadı. Sevinerek bir baba anne olma özlemi ama sürpriz ki ikiz oldu. Ee, hadi bu ikisi birlikte büyür ona da sevindiler ne güzel ikisi arkadaş gibi büyür. Burada hep mutluluk yani olumlu yanlarından bakıyorlar sanki öyküde değil mi? Evet, Başına evet. gelen başlangıçta, e, başlangıçta. aynen öyle. Peki sizin de dikkatinizi çeken şey bebek olduktan sonra evlilik dengelerinde değişen şey dediniz ki birliktelik, dayanışma, e, birbiriyle paylaşım ve ilgi. E çift yatak odalarını ayırmış. Evet. Ne diyorsunuz hocam doğru mu sizce bu? Biz kesinlikle yatak odalarını ayırmalarını önermiyoruz. Yani ayrılan ayrılmış Yataklar kesinlikle öncelikle önerimiz hemen yatakların birleşmesi konusunda oluyor. Çünkü uzaklaşıyorlar birbirlerinden ayrı dünyalara ve bir yalnızlığa alışabiliyorlar. Kimse bireysellik daha ağır basmaya başlıyor. Ve çiftler aslında yatak odalarında daha bir özel alanları, çift olarak biz olayını daha çok yaşayabilecekleri bir alan. Ama bu alan paylaşılmıyorsa biraz daha birbirlerine uzaklaşmaları kaçınılmaz oluyor. Evet. O yüzden yatakların ayrılması kesinlikle Doğru. olumsuz. Tamam, beyefendilere yok. yine çok iş düşüyor. Bir de Mehmet Bey'in ikiz bebeği var. E ne yapacak? İkisini birden ilgilenemez anne. Burada destek olması. Biz normal bir tek bebekliden destek beklerken babalardan evet. burada Mehmet Bey aslında bir anne gibi ilgilenmek durumunda kalacak şimdi yatak odalarını ayırmalarındaki faktör bebeklerin yatak odasında olması Anne yani ile biliyorsunuz ilk altı ay aynı hı hı. andalar hemen yetişebilmek hı. ve emzirme süreci dahil olduğu için bu duruma. E haliyle gece ağladıklarında baba da uyanıyor ben sabah işe gideceğim oluyor burada aslında bu sürecin sabırla ve özveriyle geçmesi konusunda belki e, Mehmet Bey ve Nazan'ın çiftine e, destek olması gerekiyor değil mi aslında hem kendi ailelerin hem de birbirlerine? Evet nasıl? bu aşamada belki anneanneler, babaannelerden veya bir akrabadan yoksa da bir yardımcı tutulabilir mesela. Hı. Çünkü ikiz çocuk tek çocuktan çok daha büyük sorumluluk istiyor ve ilk yeni anne olmuş bir insan ikisine birden yetememenin verdiği sıkıntıyla paniklemesi çok normal. O yüzden Babalardan yardım istiyorlar ama baba çalışıyor. O nedenle eğer ki kendisi yardım edemiyorsa yardımcı tutabilir veya işlerini kolaylaştıracak bazı e, organizasyonlarda bulunabilirler çiftler. Yani burada yataklarını ayırması bir çözüm değil bence. Yani ama belki bir, bir yıl. Belki en fazla. Hı hı. Çünkü ilk bir yılda güvene karşı güvensizlik dediğimiz bebeğin ilk bir yılı çok önemlidir. Hayata ve insanlara güvenmesi için. O yüzden ihtiyaçlarının vaktinde ve yeterince karşılanması için anne ile beraber olmaları mutlaka gerekiyor. Hani ilk doğar doğmaz onları ayrı bir odaya e, götürmeleri Doğru değil. Hı hı. O yüzden bağlanma döneminin ilk bir yılı çok daha önemli ve bağlanma dönemi 3 yıl sürüyor. Hayatımızın ilk 3 yılı da kişinin %70'inin oluştuğu ve bizim ana temalarımızın, ana şemalarımızın oluştuğu dönemdir. O yüzden ilk 3 yıl çok önemli olduğu için e, bu çocukların hani annelik ister istemez biraz ön plana geçiyor ama biz eş olma, karı koca olma rollerini de Arka plana çok atmadan bu üç yılı geçirmek zorundayız. Çok yani, güzel tavsiyeler vereceğiz ilerleyen evet. dakikalarda. Çünkü anne olunca haliyle hep böyle erkeklere belki yükleniyoruz gibi oldu. Neden işte ilgilenmediler tek başına olmaz, ee, anneler yalnız kalıyor. Ee, annelerin yaptığı hatalar yok mu? Ee, anne olduktan sonra annelik vasfıyla hareket ediyor. Hatta öyle ki kocasının bile annesi olma davranışları sergileyebiliyor evet. değil mi hocam? Bunları evet. da geleceğiz. Aslında da çocuk olduktan sonra dengeler nasıl değişiyor? Her evde farklı değişiyor. Evet. böyle anne daha dominant olabiliyor. Çocuklar e, sadece bir de yeni doğmuş bebeği konuşmayalım. Çocuklar evliliği nasıl değiştiriyor, dönüştürüyor? 4-5 yaşında okula başladığında. E kavgalarımız Her dönemde farklı bir e, sorumlulukları var. Onlara da var. hocam. Bir de her dönemde farklı sorunlar çıkardığı için genelde çiftlerden de şunu diyoruz. Biz aslında kocamla karımla çok iyi anlaşıyoruz. Hep kavga ettiğimiz mesele çocuklar. Çocukların okulu, çocukların davranışları, çocukların arkadaşları. E bunlar hep bizim kavga sebebimiz. Yani hep anlatıldığı zaman çocuk olunca sanki karı kocalar birbirine düşman oluyormuş gibi bir izlenim sergileniyor. Yorgunluk dargınlık geçiriyor <gülüyor> biraz. Evet. Şimdi çok yorulmalarını anlıyorum. Evet ama organizasyonlarını güzel yaptıkları zaman, gerekirse dışarıdan yardım aldıkları zaman ve bazı işlerini de abartmadıktan sonra bazı şeyler mesela çocuğun sevgis annelikten ödün veremeyebilir hı hı. eşlikten de ödün vermesin diyoruz ama neden verebilir biraz fazla temiz olmayı verir yani güzel, bazı güzel. şeylerden ödün verebileceği bazı taviz verebileceği konular var sosyal hani baz, başka arkadaşlarıyla eğlencelerinden sosyal belki. hayattan biraz yani sosyal, sosyal hayattan biraz mı? geri çekilebilir ama eşiyle olan ilişkisini tehlikeye attığında aslında anneliğini de tehlikeye atmış oluyor nasıl mesela çok güzel bir cümleydi eşiyle olan ilişkisini tehlikeye atan bir kadın anneliğini de tehlikeye atmış oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklar için üç tane ebeveyn var. Birisi anne, birisi baba. Bir de anne babanın ilişkisi. O yüzden diyoruz ki anne babanın ilişkisi de en önemli ebeveynleridir. Çocuklar anne babaları mutluysa e, huzurlu ve özgüvenli oluyorlar. Sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olabiliyorlar. Ama anne baba huzursuzsa aslında çocuklara ne yedirdiğinizi, hani bununla ilgili programlar da var yani küçük şeyler. Şimdi çocuklara soruyorlar, çocuklar için işte ileride neyi hatırlıyorlar, anne babalarıyla en çok mutlu oldukları anları soruyorlar. Hepsi işte bana şunu aldığı zaman, bunu aldığı zaman, şunu yedirdiği zaman demiyor veya ileride mesela 20 yaşlarında sonra bazen danışanlarımız oluyor. Ailelerimiz işte beni çok en güzel şekilde giydirdi, en güzel giyecekleri aldı, en havalı işte ayakkabıları giydim demiyor. Annem babam hep kavgalıydı diyor. Yani annem babam hep huzursuzdu diyor. Bizim ev hep gergindi diyor. Ben evden kaçmak istedim. Evet. Yani ne yaptım dışarıda bir üniversiteyi yazdım. Veya hemen acilen dışarıya. Yani çocuklar huzursuzluğu sezdiği anda... O evde anneyi ya da babayı sahiplenmiyor. Yani o evden gitmek istiyor. O yüzden de biz e, en önemli ebeveynin anne babanın ikisinin birlikte ilişkisinden olduğunu biliyoruz. Evet. Yani anne baba huzurluysa bazen bize şey soruyorlar çocuğumuzun özgüvenini nasıl geliştirebiliriz? Hmm. Hep özgüvenin konusunda işte ona sorumluluklar verin, başarılı olduğunu hissettirin <gülüyor> vesaire deniyor. Ama asıl özgüvenin kaynağı huzurlu bir aile. Ben değerli bir bütünün, değerli bir parçasıyım hissettiği zaman çocuk özgüvenli oluyor. Ailede güven duygusu varsa çocuğun özüne zaten bu yansımıyor mu hocam? Evet. Öz ne demek? Ben. E yani durumu. bazı çocuklar diyor ki ben anne babamın ayrılacağını hiç aklıma getirmedim ayrılmadılar da diyor. Yani öyle bir tehlike hiç olmadı Hiç diyor. Işte. Yani bu çok güzel bir evet. artı çocuk için. Evet. Hocam bu arada izleyenlerimiz bizim çok aktif ve programımız interaktif. Evet. Ve e, biz dedik ki arkadaşlar sormuşlar bebek sahibi olmak evli etkiler mi diye bir e, anket yapmışsınız arkadaşlar. Ya orada çok güzel şeyler yazılmış. Ben de onlara biraz girmek istiyorum ama kaybettim o sayfayı. Mesela izleyenlerimizden birisi demiş ki evet etkiler ama birisi de demiş ki e, hayır etkilemez sorun zaten evlilikte varsa vardır. Değişik o, bir bakış açısı. Oo. o daha bir eksi. Şimdi e, mesela bu öyküyü anlatırken hı hı. ben e, Mehmet Beyli Nazlı Hanım'ın evliliği mutluymuş. Sadece anne babaya hazır değilmişler. Sadece ikinci bir bebeğe hazır değilmişler. Evet. Ama bir de mutsuz aileler var. Hani bu evlilik yolunda gitmiyor hı hı. ama ayrılamıyorlar da. Ben yani bu evliliği bir şekilde götürelim gitmiyor. istiyorlar. Hı hı. Ama diyorlar ki çocuğumuz olursa mutlu oluruz. Aa. Çocuk Mutluluk Kutlayıcı. getirmez. Hı hı. Yani kesinlikle çocuğun en önemli hakkı mutlu bir aileye doğmaktır. Yani evet. bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Doğuştan Eğer olan hakkı evlilik değil mi? mutlu değilse, bence çocuk düşünmemeliler. Çünkü çocuk küçücük omuzlarına yüklenen o yükü taşımakla evet. sorumlu olmamalı. Şöyle bir şey düşünmeleri gerekiyor. Aslında bu biraz daha eskisin istiyoruz bu düşünce. Artık getirsin bu gerçekliği. Çünkü gerçek değil. Bunu siz sizi kim inandırdıysa. O olayı bir de şöyle bakın istiyorum ben. Evet. Ee, şimdi diyoruz ki evlilik yani kötü gidiyor. Bir çocuk olsa acaba eve mi bağlanır adam? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Çocuk olduktan sonra benim karı koca olarak ilişkim düzelecek. Biz ne anlatıyoruz? Çocuk olduktan sonra kadın ve erkek Geliyor. Maalesef roller ön plana geçtiği için babalık ve annelik zaten uzaklaşıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Zaten uzaksınız. E bir de çocuğu oraya sokacaksınız. E siz ne yaptınız çocuğu durup eve getirip oraya koyup biblo gibi? Evet kocacığım biz muhabbetimiz hani başladı. Böyle mi? Böyle bir şey yok. Daha makul olmak, daha anlamlı e, seçimler yapabilmek evlilikte çok önemli. Attığımız her adım ya mayın etkisi yapar ya gül bahçesine çevirir. yüzden evet. e, bunda hani bir kez daha söylemiş olalım. Hülya Hanım evlilik dengeye oturmamışsa evet etkiler demiş. Arkadaşlar sorun olumsuz olmuş. Etkiler. Hı -hı. Evet. Evet, ol eğer olumsuz etkiler. Evet. Eğer aile yani. mutluysa, anne baba olmaya hazırsalar, evet. e, aile gerçekten her şeyle e, dizayn olmuşsa, evet. tabii ki çocuk aileye bir neşe kaynağı, evet. büyüme, ailenin bir aile olma, hani ev, çift olmaktan aile olmaya doğru evrilmesi. Yani bu güzel bir duygu. Evet. Gerçekten herkese Allah nasip etsin. Ama e, tam tersi eğer mutsuz bir evlilikse... Hem mutsuz evliliğiyle hem de ebeveyn olma rolleriyle uğraşmaktan enerjisi zaten bitecektir. Bitecek değil hocam? Biraz izleyenlerin yorumlarını da katmak evet. istiyorum. Bize katılıyorlar sohbetimize. Gülbahar Hanım eşler birbirine muavenet ederlerse muhalefet demek istemiş muhtemelen. Bir sorun çıkmaz diye düşünüyorum demiş. Bir diğer izleyicim haliyle etkiliyor yardım etmeyen bir eş varsa. Burada da söylemiş. <gülüyor> evet. e, eşinizle aranıza uçurumlar giriyor diyenler var. bunlar yaşayanlar. Evet, yaşayanlar. beraber. E, beni etkilemişti demiş e, bir hanımefendi. Eşim 40 günlük lohusalıkta aldattı. Hmm. O da. Ve güzel. kızım oldu diye iki ay bakmadı çocuğun yüzüne. İşte ne diyorsunuz? Ben birden okudum biliyor musunuz? Önceden okuyordum ve bu e, direkt geldi. Hocam çok korkunç. Yani hani hala var demek ki kız çocuğu olduğu için e, hem. Kızını ihmal eden bir baba hem de eşine ihanet eden. Şimdi e, karısına... orada evlilik zaten sorunluymuş. Evet. Yani o kız veya erkek olması fark etmiyor. Yani çocuğu da istemiyor, eşini de istemiyor hmm. demek ki. Evet. Yani eğer evlilik sorunluysa bence evliliği düzeltmek için çocuk düşünmek gerçekten bir felaket. Yani bu düşünce... Iı, tamamen olumsuz ve yanlış bir düşünce evet. o yüzden çocuğu eğer evliliğimiz iyi gidiyorsa mutlu huzurlu bir evliliğe doğru yol alıyorsak işte o zaman anne babalığa hazırlanmalıyız ve o zaman çocuk düşünmeliyiz bunun altını kesinlikle özetleyerek bu şekilde çizmek, çizmek istiyorum değil. en önemli vermek istediğim mesaj evet. bu aslında e, ve ilerleyen dakikalarda e, peki tamam biz bunu bu treni kaçırdık mı biz hazır olmadan evlendik e, yani e, Evlendik hazır olmadan anne baba olduk. Ne yapacağız şimdi geri dönüşü de yok bunun diyecekler size izleyenler. Evet, evet. Onlara terapit adında tamam oldu biz hazır olmadık ama... Geldi. Bir gerçeğimiz var. Ne yapacağız? Mehmet Bey ve Nazan Hanım'ın öyküsünü tekrar hatırlattıktan sonra buradan devam edelim istiyorum hocam. Olan tamam. olmuşsa. Evet yeni ekranların başına geçenler varsa adım adım insanda her programda bir öyküyle açıyoruz biliyorsunuz. Ve hepimizin aslında aile içerisinde bulduğumuz sorunlardan birkaçını da bu ailede buluyoruz. Yazmaya da başlamışsınız zaten bizlere. Evet hatırlayalım bir. Mehmet Bey ve Nazan Hanım henüz 3 yıllık evlilerdi. İkizlerini kucaklarına alalı henüz bir buçuk ay olmuştu. Severek evlenen çift bebek sahibi olana kadar evliliklerini doyasıya yaşamış, gezmiş, eğlenmişti. Üçüncü yılın sonunda ise bebek sahibi olmak istemişti. İkiz bebekleri olacağını öğrenen Mehmet Bey ve Nazan Hanım sevinmiş, ikisi birden büyür, böylece bir daha bu sürecin sıkıntılarını yaşamayız diye düşünmüştü. Fakat ikizleri dünyaya geldikten sonra onlar için hayat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 Anne ve baba rollerini üstlenmişti. Bir buçuk yılın ardından neredeyse her gün kavga ediyor, adeta birbirlerini yiyip bitiriyorlardı. Ne olmuştu da birbirlerini bu kadar seven çift bu hale gelmişti? İşte ne olduğunu araştırıyoruz adım adım insanda ve çok kıymetli hocam bakalım hani hazırlıksız yakalananlar ya da evet hazırlananlar bebeğini, isteyerek bebek sahibi olanlar ama bütün dengeleri değişen çiftler için başka neler önerecek diye sözü bırakmak istiyorum hocam size. Şimdi e, aile yaşam döngüsünde öncelikle yeni evlenen çift de, diyemiştim. 2 yıl kendilerini süre tanıyıp evliliklerini oturtmaya, eş olmaya, biz olmaya gayret edeceklerdi. Sonrasında eğer çocuk istiyorlarsa her iki tarafta anne baba, baba olmaya hazırlanacaklar ve e, çocuklarını dünyaya getirdikten sonra bebekli aileler, hı hı. sonra ilkokul çağındaki çocuklu aileler, ergen çocuklu aileler, Yetişkin çocukla aileler ve sonra da boş yuva sendromu dediğimiz en son aşama geliyor. Çocuklar yuvadan ayrılıyorlar. Şimdi ilk başlangıçta yeni evlendiler, hemen bir baskı var. Hani bazen ilçiler, mu? Hani ne zaman torunu kucaklanır? Nişanlanırsınız derler ki düğün ne zaman? Evlenirsiniz bebek var mı derler işte sonra ikinci var mı falan böyle gider toplumsal bir baskı gibi görülüyor belki ama beklenti diyelim biz buna baskıdan daha çok. Her ama beklenti bu bir baskı de, barındırmıyor hocam? Evet biraz <gülüyor> psikolojik baskı oluyor ama yani her, her şey böyle herkesin istediği gibi olmak zorunda değil. Ki her aile ayrı bir atom. Her aile ayrı bir e, birliktelik e, sağlıyor. Hani genel kurallarımız var. Hani sağlıklı aile şöyledir. Mutlu ailelerin gidi özelliği gibi bazı şeyleri toparlamışız ama gene de her ailenin dinamikleri, iş dinamikleri biraz daha her aileye özgü olabiliyor. O yüzden biz ailenin dengesine bakarken bakıyoruz ki hani biz e, tamamlayıcı ilişkiyle e, simetrik ilişkiyi birlikte e, yoğurarak bir ilişki olsun istiyoruz ama bakıyoruz ki tamamlayıcı ilişkide mutlu ayrı. O zaman böyle devam edin. Hani bozmuyoruz eğer ki memnunsa her iki taraf. Hı hı. Ama evlilikte sağlıklı olmayan şeyler varsa bunları onarmayın ve. Tamamen ilişkiye odaklanıyoruz. Hani anne ya da babanın haklı olması önemli değil. Hı hı. Önemli olan ilişkide ne sağlıksız, ilişki nasıl onarılır, nasıl daha güzel hale gelir buna odaklanıyoruz. O yüzden de başlangıçta sizden ikinizden tarafta değiliz biz ilişkiden yanayız diyoruz. Ve tabii ki istemediğimiz bir şey ayrılık. Bunu, bunun olmaması için çabalıyoruz. Ve e, aileler eğer istemeden bazen istenmeyen çocuklar da olabiliyor. Hmm. Hani istenmeyen hamilelikler, anne hazır olmuyor, işi hazır olmuyor veya bazı şeyler şartlar kötü olabiliyor. Ama bunun ötesinde olan olmuşsa artık bunu en iyi şekilde e, elimine etmeye, şartlarını kendilerine göre hazırlamaya çalışacaklar ve bunu el ele yaparak. Hani biz sorun çözme e, seanslarımızda da diyoruz ki birbirimizi değil. İkiniz yan yana ve el ele oturup sorunu karşınıza alır ve sorunu nasıl çözebiliriz? Çözüme odaklanalım. Acaba biz nasıl hayatımızı daha kolay, daha güzel, daha mutlu hale getirebiliriz? Buna kafa yormak lazım. Hani biz hep soruna odaklanırız. Bu sorun var, sorun var. Ama çözüm ne? Soruna odaklandığımızda, üzüldüğümüzde çözümler de aklımıza gelmiyor zaten. O zaman biz diyoruz ki öncelikle çözüme odaklanalım. Ve biz bunu nasıl bir organize edebiliriz? Neyden tarz verebiliriz? Nereden yardım alabiliriz? Bunları birlikte çift konuşursa ki gerçekten iletişimleri güzelse çiftleri. Orada sorunu konuşmaya başladıkları için birbirlerine olan e, duygusal anlamda hani olumsuz duygular, işte öfke, nefret, ki, evet. uçlama, yargılama suçlama, yargılama kalkıyor ortada. Evet, Değil kesinlikle. Mi? Çünkü evet. soruna odaklandığında senin yüzünden demeye başlıyorlar. İşte sen yardım etmedin demeye başlıyorlar. Birbirlerini aşağılayabiliyorlar, küçümseyebiliyorlar, suçlayabiliyorlar. Diyorlar. E karşı taraf savunmaya geçiyor. Yani hiçbir şey kazandırmıyor. O yüzden önemli olan sorunu değil. Sorun nedir? Bunu çerçeveleyelim. Ama biz çözüme odaklanalım. Kim ne yapabilir? Ne kadar katkıda bulunabilir? Ve orada yapılacak şeyler listesini yaptıktan sonra hani baba ne yapabilir? Anne ne yapabilir? Mesela e, çiftlerden bazıları da diyor ki mesela biz hiç e, eş olarak yaşayamadık. Mesela hemen kök ailenin yanında başladık hayata hemen çocuklarım oldu ve arkasından işte eşimin işleri yolunda gitmedi onun sorunları oldu çocukların lise üniversite artık bir aşamaya gelmişler artık anne tükenmiş diyor ki ben diyor artık tükendim götüremiyorum yani anne tükenmeden önce ne istiyorsa bunu söylemeli ne yani eşine gurur meselesi yapmamalı Hı. tavrını baştan net koymalı ki hani Hı. ben şu konularda yardımına ihtiyacım var şu konularda bana yardım etmeni istiyorum. Eğer kendisi edemiyorsa nereden yardım alabilirim? Bu konuda bana yardımcı ol. Hmm. Yani anne burada kendi ihtiyaçlarını dile getirmeli. Hmm. Neyden hoşlanıp hoşlanmadığını da dile getirmeli. Evet. Hani çiftler bazen birbirlerinin kusurlarını hani yönetiyorlar ama sadece katlanmak anlamında yönetiyorlar. Evet. Halbuki burada Yapmaları gereken şey, yani ben şu davranışlardan hoşlanmıyorum, ben şöyle olursa çok mutlu olurum gibi birbirlerine tüyolar vermediler. Yani evliliği oturturken. Ama anne olduktan sonra da özellikle bayanlar hani eşlerinden daha çok iyi bekliyorlar. Çünkü zaten çok yoruluyor. Yani biraz daha duygusal desteğe ihtiyacı oluyor. Hani onun seni anlıyorum Hani geldiğinde. Bugün çok yorulmuş olmalısın. Hani dışarıda ne olursa olsun tabii ki hani erkeklerin de dışarıda çalışırken tabii ki sorumlulukları oluyor. Onların da boğuştuğu sorunlar oluyor. Yani eve taşımak istemiyorlar. Kendileri çözmek istiyorlar. Ama burada eşinin de desteğe ihtiyacı olduğunu unutmamalı. Yani çünkü yani kadın yaslanacağı bir çınar gibi düşünüyor erkeği. Hani her ne kadar kadınlar daha güçlü gibi görünse de e, duygusal olarak eşine dayanmak istiyor bu süreçte istiyor. özellikle mutlu evet. anlamda bir, bir de güzel anlıyor. olduğunu eskisi gibi güzel olduğunu hissetmek istiyor hani bu lovasalık döneminde aldığı kilolar işte kendisini kötü hissetmesi e, uykusuzluk yorgunluk evin içinde hep böyle eşofmanlarla gezmek zorunda kalması falan hani bu süreç belki bir yıl katlanabilir hani ama bir yılın sonunda artık eşler şey <gülüyor> Hocam, biraz daha Kara koca rolüne geri dönmediler. Çok merak ediyorum. Hep hani bunu uzmanlara konuşuruz. Evet ama ya toplumda da ben bunu e, psikolog olmadığı halde söyleyenler işte evet. eşim daha bakımlı olsun, daha şöyle olsun. Çünkü kadın sabah kalkıp da evde e, nasıl gezmesi bekleniyor? Hani ben bunu anlamıyorum. Bir tuvalet, bir elbise, bir abiye mi giyecek? E, pijama ya da işte... O, o gün öyle hissedebilir. Biraz daha e, bu rahat da Rahat olabilir ama rahat, rahat olabilir kıyafetler yani, Tabii ki rahat da yani. olabilir. Artık çok şey e, beklentilerimizde işte siz zannediyorsunuz ki şöyle söyleyeyim siz dediğim beyefendilerin böyle bir beklentisi oluyor ve bunlardan şikayet edenlere seslenmek istiyorum. Bilmiyorum izleyen var mı ama burada. E, hani eşlerinizin bakımsız işte saldı kendini demesi. O süreçte zaten duygusal anlamda bir yıkıntı var. Eski şöyle mi, düşünün mi, e, ciddi mi? anlamda hayatınızda bir şey değişti. O değişimde, ay dur ben bir saçımı topluyorum ay bir makyaj yapıyorum eşim geliyor. Bunu düşünebilecek durumda değil. Çünkü kafası bununla dolu değil, duyguları bununla dolu değil. ya Böyle bir durum var. Ee, normal bir insanın hayatında çok büyük bir değişiklik. Bir kreşe bırakılan çocuğu düşünelim ilk bırakılan. Hadi güle güle anne mi diyor yoksa ağlıyor mu? Bakın her aslında insanların orada... Her dönemde Her dönem krizdir. Bu bir yeniliktir ve hanımefendileri bir stres faktörüdür. Stresliyken kadın, kocam geliyor ay şu gri pijamamı çıkarayım da şöyle bir eteğimi giyeyim. Bunu düşünemez. Bunu beklemeniz bence erkeklere söylüyorum. Hata. Evet. Ama şöyle bir durum var. Bizler evlerde dışarıda gördüğünüz hanım arkadaşlar gibi de değil. Hani iş yerinde çalışan arkadaşlarına bakıyor hanımefendi şık şık geliyor. Çünkü işe geliyor. Sizin eşiniz de çalışsa öyle gelecek. Evet. Ev ortamıyla dışarıdaki hanımları kıyaslamayı bırakır şu döneminde. Ben yine yükseliyorum sakin oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet. burada... Doğusalıp nedir yaşamış bir psikolog Haksızlık. olarak ne olduğunu çok net anladım ki ben bebek sahibi olmadan önce anlamıyordum, bilmiyordum. Ben teoride biliyordum, pratikte de yaşamış bileyim. Erkeklerin aklı selim beklentileri olması gerekiyor. Zaten 6-7 ay sonra kadın hormonal olarak toparlandığında evet. kendisi ay ben çok sağdım kendimi. Dur, kendime kıyafet alayım demeye başlıyor. Evet. Sizin için değil bu, kendi için yapmaya başlıyor. Evet. Zaten ben şunu öneriyorum evet. hanım hanımlara. Yani eşiniz için değil, kendinizi iyi hissetmek için giyin. Yani bir başkası beğensin diye dış onay diyoruz biz buna. Dış onay için değil kendiniz kendinizi beğeniyorsanız kendiniz kendinize değer veriyorsanız zaten bu değer verdiğinizi karşılara taraf hissediyor. <gülüyor> kendisine değer vermeyen, kendisine barışık olmayan insanlara karşıdaki insanlar da değer vermiyor. Evet. Yani o yüzden öncelikle biz kendi pınarımızdan başlayalım. Kendimizi kendimiz iyi hissedeceğimiz şekilde evet. giyinelim veya bununla ilgili kendimize zaman ayırabilirim Yani şurada adaletsiz, adaletli soru sorumluluk paylaşımı diyorum ya, hmm. hani burada hanımın kendisine zaman ayıracak veya bir kitap okuyacak, bir film izleyecek kısa bir zaman aralıklarına da ihtiyacı var. O yüzden yani öncelikle kendisine zaman ayırmalı, hani ben dediğimiz o kıyıdaki özel alan, sevdiğimiz şeyleri yapabilmek ve bazen kendi başımıza bir kahve içebilmek, eşimize çocukları bırakıp, yani kendimize bir dinlenme, Aralıkları verebilmek. Artı bunun ötesinde eşimizle baş başa kalacağımız zamanlar e, ayarlayabilmek. Bir gül koyalım mı? Önemli. Çünkü bu verdiğiniz tavsiye aslında Mehmet Bey ve Nazan Hanım için de geçerli. Neden? Kahvaltıyı birlikte yapmıyorlar. Yatış kalkış saatleri farklılaştı. Belki anne çok yoruluyor erkenden yatıyor. Evet. Erkek hafta sonları film izliyor belki televizyonda kalıyor değil mi hocam? Orada mesela ev ödevi olarak biz aslında Nazan Hanım'a ve Mehmet Bey'e ne verirdik? Aynen bu bahsettiğiniz aileler gibi. Birlikte zaman geçirin. Birlikte kahvaltı yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi mutlu ailelere baktıkları zaman ortak şeylerden, araştırmalardan bir tanesi akşam yemeklerini birlikte yemeleriymiş. Hı hı. Yani ortak noktaların en ucunda onu bulmuşlar. Şimdi bakıyoruz aileler gerçekten birbirleriyle oldukları bir akşam yemeği, bir sabah kahvaltısı, işte eşin birlikte evden çıkılması veya uğurlanması. Hı hı. Bütün bunlar... Yani bir ritüel oluşturuyor. Yani o ritüel de insanların kendisinin güvende hissetmesini sağlıyor. Yani ailede bir şekilde bir çay saatinin olması, bir akşam yemeklerin birlikte gelmesi, bir çay saatinin olması, bir meyve saati. Yani bütün bunlar bir ritüeller zinciri olarak hayatımıza girmeye başlıyor ve o zaman diyoruz ki hani ben mutluyum. Hani ailede e, bir şeyler yolunda. Yani o ritüeller her şey yolundayı veriyor aslında Hı -hı. insanlara günlük evet, hayatta. Mesela depremler olduğu zaman hemen deniyor ki okulları açın. Neden? Okullar her şey yolundayı veriyor. Şu anda pandemiden dolayı kapalıyız ama Hı -hı. hani e, okullar açıldığı zaman insanlar her şeyin normale döndüğünü düşünüyor. Evet, o yüzden Şimdi burada eşler ne yapabilir? Nazan Hanım Mehmet Bey öncelikle sorumluluklarını bir ortaya koyup hani neyi nasıl yapabiliriz birlikte baş başa verip kararlaştırmalılar. Çünkü yükleri ağır gerçekten. Artı Nazan Hanım eğer çalışıyorduysa işinden ayrılacak bir fedakarlık yapacak. Artık bu çocuklar ee, sağlık sorunuyla da dünyaya gelebilirdi. Bazen tek çocuk oluyor ama sağlık sorunuyla geliyor. Bu sefer anne hep hastanede oluyor. Yani bu durumda e, babanın tekrar evdeki işleri toplaması veya eşiyle ilgilenmesi veya hastanedeki nöbeti devralması bazen Kriz hani hani o da bu. evet. Yani burada herkes birbirlerine destek olmayı Unutmamalılar. Çünkü de bazen yüzlerce kelimeden çok daha etkili olan düşünceli bir davranıştır. Ya bugün sen çok yorulmuşsun, gel sana biraz masaj yapayım. Ya da bir kahve getirmesi eşinin. Ya bana değer veriyor, beni seviyor, eşim gene beni beğeniyor. Yani burada küçücük hareketler, onu sevdiğini belli eden, ona değer verdiğini hissettiren, ille çok böyle pahalı hediyelerden bahsetmiyorum. Yani ona değerli olduğunu hissettirecek onu düşündüğünü hissettirecek küçücük davranışlar. Yani, yani bunlar benim için yaptığı Evet. yani beni düşündü benim, beni, beni seviyor. Evet. Eşim beni seviyor arkamda. Yani bunu hissetmesi, işte o zaman kadınlar dağlar varmış gibi geliyor arkasına ve yürüyüp gidiyor. Hı hı. Yani eşinden tabii ki burada duygusal destek bekleyecek. Bir de şu var, yani kadınların duygusal ihtiyacı daha fazla, konuşmaya olan ihtiyacı daha fazla. Yani beyler diyor ki yani geldik işte ne var? Evet, hayır, hı hı diye geçirtiyor. Yani onun arkasında televizyon seyrediyor ama burada kadın konuşmak istiyor. Ama erkek konuşmaktan kaçınıyor. Yani kaçınıyor derken az konuşuyor. Yani belki de bu da hayırlıdır. Çünkü erkek çok konuşsa kadın ne zaman konuşacak <gülüyor> bir de o var. Yani Kadınların benim daha çok konuşmuyor diyenler var. aslında onunla bir yüzleşse yani ya, çok konuşan erkeği istemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bazen öyle hanımlara da rastlıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> çok konuşuyor diyor. Her şeye karışıyor. <gülüyor> her şeye karışıyor her şeye emekli olunca. Hı hı. Emekli olmuş ve eş evde her şeye karışıyor her şeyi konuşuyor. O çenesi düşüyor, o da, o da kötü oluyor. Yani e, her şeyin normali güzel. Yani Lengili. erkeklerin bu fıtratta yaratılmış olması da aslında boşa değildir diye düşünüyorum. Hı. Çünkü onun iyi bir dinleyici olması gerekiyor. Kadın çünkü konuşmaya ihtiyaç duyuyor. Kadınlar konuşarak düşünüyor. Yani duygular netleşiyor, konuşurken netleşiyor. Kesinlikle. İnanın bazen neye üzüldüğünü bilmiyor, konuşurken netleşiyor. Evet. Ben demek buna üzülmüşüm diye orada bunun ediyor. ne kadar mantıklı olup olmadığını değerlendirebiliyor sessiz söylediği için. Evet, evet, somutlaştırmak diyoruz biz. Evet hanım arkadaşlar sessiz düşünüyor, Hı -hı. konuşmaya daha çok ihtiyacı oluyor ve bayan arkadaşlara da ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi bayan arkadaşlar konuştuklarını eşiyle konuşamaz. Yani Arkadaşlar bunun içindir diyoruz yani dostluk çok önemli ama artık konuşmak, paylaşmak bir terapi niteliğini taşıyor. Biz bazen diyoruz hani destek sistemlerine bakıyoruz. İç kaynakları neler? Mesela ego gücü yerinde mi? Mesela IMDR diye bir yöntemimiz var. Hı hı. O yöntemde insanların geçmiş travmalarının bugünü etkilediği için geçmiş travmalarına bakın diyorum 0-18 yaş. Tam çocukların yanımızda olduğu zaman işte o zamanlardaki travmalar ilerideki yaşantısındaki bütün sorunların kaynağı oluyor. Hı hı. O yüzden de o travmaların gitmesi için biz e, o yaşlara en erken anılara dönüp onları işliyoruz göz evet. hareketleriyle. Ve IMDR dediğimiz yöntem gerçekten çok güzel bir yöntem. E, kalıcı sonuçlara yol açıyor ve geri dönüşleri de çok daha az yaşanıyor. Hani ben bir süre sonra tekrar danışan geri dönmüyor. Hı hı. Gerçekten kalıcı bir şekilde işleniyor. İşte o dönemde de sorduğumuz iç kaynakları neler? Dış kaynakları neler? Dış kaynak dediğimizde destek sistemleri, işte arkadaşları, işi varsa sosyal çevresi, veya böyle hobileri, bununla ilgili dernekleri üye olmuş olabiliyor. Orada bir çevresi olmuş olabiliyor. Ailesi, kök ailesinden annesi veya kardeşleri Eşim diyor, evlatlarım diyor mesela. Hı hı. Ya bunlar da dış kaynaklar oluyor. İşte bunlar, bunlar da destek sistemleri. Bunları devreye sokması evet, gerekiyor. Hem içimizde hem dışımızda. Mesela bazen var babalar çocuklara bakıyor, evet. e, eşi hanım gidiyor kız arkadaşları, e, hı hı. eski arkadaşları ya da liseden buluşuyor, buluşuyor Peki, sosyal bir destek mutlu mu? oluyor, daha iyi bir şekilde eve dönüyor. Evet. Hani bunda da suçluluk duymaması gerekiyor. Çünkü mutlu olunca anne mutluysa evdeki herkesi mutlu ediyor. Ne kadar? Önemli. Eşini de, çocukları kadındı değil mi? Evet. Eğer mutlu Anahtar. çocuklarımız olmasını istiyorsak beyefendiler, eşlerimizin de mutlu olmasına katkı sağlamalıyız. Bakın evet. mutlu etmeliyiz demiyorum. Çünkü bireyin kendi mutluluğu da kendi iç kaynaklarındadır aynı zamanda. Evet. Biz karı koca olarak birbirimizi mutlu etmek için yaşamıyoruz. Ama mutluluklarımıza katkı sağlamak için evet, evleniyoruz. Evet. Şimdi ben o, o sözünüzden hareketle şunu hatırladım. Buyurun. Hani evlenirken eşim beni mutlu etsin diye evlenmemeliler. İki mutlu insan. Mutluluğunu paylaşmak için evlenmeli. Yani biz sanıyoruz beyaz atlı prens gelecek bizi mutlu edecek veya öbürü diyor ki bir prenses gelecek ben mutlu olacağım değil. Yani iki insan kendiyle barışık, mutlu, huzurlu insan birleştiği zaman yani bir evlilik oluştuğu zaman o mutluluk paylaşılabiliyor. Evet. Yoksa bir başka insan mutluluk bir seçimdir. Yani evet. bu içsel bir kaynak dediğiniz gibi. Hı hı. O yüzden eşlerin de birbirinin mutlu olması için tabii ki bir şeyler yapmaları gerekiyor. Hani o mutlu olsun canım o onun seçimi değil Katkılar demiyorum. önemli tabii değil mi hocam? Çünkü o ortamı hazırlamak da çok önemli. Kesinlikle. Hocam neredeyse ne bir bütün soruları cevapladık ama şu da önemlidir. Bebekler bu değişimi hissediyor mu dedik. Aslında hissettiğini söyledik. Bu bir hissediyor. 0-18 evet. yaşta. Özellikle 0-3 yaşta kişiliğin %73 yaş. oluşuyor. Bu hmm. önemli. İşte orada karı koca olarak ruhsalık döneminde erkekler beyefendiler üzerinize düşen görevi yapmalısınız ki çocuğunuza hissetmesin. Anne kendi bile hissettiğini bu aslında hamilelikle sonra... başlıyor evet, evet. Neyse, çünkü hamilelik sürecinde annenin stresli olması hı hı. annenin ne hissettiği çocuğa aynen yansıyor hı hı. yediği besinler hani biz e, Genetik faktörler psikolojide ayırırken çevresel faktörlere kesinlikle annenin hamilelik dönemini katıyoruz hı hı. çevresel faktörlere. Çünkü annenin yediği bizim besinler olduğu gibi annenin ruhsal durumunda bebeğe yansıyor. O yüzden biz hamilelik döneminde bazen iniş çıkışlar oluyor ya anneler çabuk ağlıyor, duygular değişiyor, her şeylere hüzünleniyor, biliyorlar falan. Orada... Babanın biraz daha hani anlayışlı olması, sabırlı Hı -hı. olması, doğumsalık döneminde biraz daha sabırlı olması. Hani şu ilk bir yıl. Hı -hı. Çünkü o bir, ilk bir yılda çok önemli. Çok Dediğim önemli. gibi dediğiniz çocuğun şey. hayatındaki temel olan ilk bir yıl. O yüzden kesinlikle ücretsiz izin alabiliyorlarsa çalışan anneler almalılar. Ee, ben bazen yeni evlenen çiftlere evlilik tanışmanlığı için geliyorlar. Bazen hani evlenmeden önce Hı -hı. bu çok güzel bir şey. Hı -hı. Yeni yeni başladı. O zaman diyorum ki kesinlikle boşlanmayın. Yani şu ilk birkaç yıl boşlanmayın. Çünkü boşlanınca anne ücretsiz izin alamıyor. Yani bakacak veya 2 yıl belki de alacak alamıyor. Yani o yüzden borç, borç altına girmeyince çok tek daha rahat evet daha rahat büyütebilir. Hani o yüzden bence bu yıllar bir daha da geri gelmiyor. Yani Çocuk en güzel zaman Bu yıllar geri gelmiyor ama bu yıllarda bırakan e, sorun yaşanan o sorunların izleri Devam Sizinle ediyor. devam ediyor. Evet, Çok evet. enteresan bir şekilde hocam. Yavaş Anneden yavaş vakit oluyor. Evet. evet. Şimdi şuna da soracağım. Babanın gözünden çocuktan sonra evlilik, annenin gözünden sonra çocuktan yani annenin gözünden çocukla beraber değişen geliyor. Belki bir toparlamak adına programın son evet, evet. dakikalarındayız değil mi arkadaşlar? Ee, şimdi 10 dakika. Teşekkür ediyorum uyarı için. Ee, Bebek geldikten sonra anne evliliğe nasıl bakıyor, baba nasıl bakıyor? Belki bu programın başında birçok şey söyledik ama bir toparlama adına bu soruyu cevaplayalım. Biraz izleyenlerimizin yorumlarından da birkaç tane katacağım biterken. Buyurun. Tamam çok güzel. Şimdi anne, anne çocuğu olduktan sonra tabii ki annelik duygusu öne geçiyor ve biraz daha çocuğuna odaklanıyor. Biraz baba sistemin dışında kalmış gibi hissedebiliyor. Eskiden o düzenli olan ev bazen karışık tabii ki olacak. Düzenler aksayacak, yemekler zamanında olamayabilecek. Bunlara biraz tolerans gösterecek baba. Ama annede bu çocuğunun büyütme telaşı içerisinde ama hasta olmasın, bir şey olur mu, acaba bakabilecek miyim? Yani bu duygularla tabii ki ilk bir yıl anne anneliğe biraz daha uyum sağlıyor ve kendisi biraz daha özgüvenli oluyor. Bakın ilk çocuktaki gibi olmuyor. İkinci, üçüncü çocukla da insan daha böyle tecrübeli olduğu için, yine üçüncü çocukla da daha bir toleranslı oluyor. İçin var mı hocam sizde? Var evet. <gülüyor> Daha bir de oluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki evet yani bunları yaşamış olarak hani damdan düşmüş psikolog diyor bir tane <gülüyor> kitapta. Ben de damdan düşmüş bir psikolog olarak bunların hepsini yaşadım. Gerçekten anneler hamilelik sürecinde, loğusalık sürecinde hele de doğumda eşlerinin yaptığını asla unutmuyorlar. Hmm. Eş nasıl davranmış? Anlayışlı mı davranmış? İyi mi davranmış? Yoksa bırakıp gitmiş mi? Çok kilo mu aldın demiş Bunları hiç unutmuyorlar. Bu dosyalar burada duruyor. O yüzden o, e, yani eşlerine biraz sabırlı anlayışlı olmalılar. Çünkü eski beğendikleri eş tekrar o hale geri gelecek zaten. Hmm. Ama bazı eşler ilk doğumda özellikle çok kilo aldı acaba hep böyle mi kalacaklar <gülüyor> ne diyorlar. <gülüyor> çok kilo aldın çok kilo aldın diye panik yapabiliyorlar. Yani bunu eşine hissettiriyor bir de üstelik. Bu, bu durumda kadın, kadın ıı, daha bir üzülüyor. Yani acaba eşim beni beğenmiyor mu? Yani beğenmiyorsa ben bu çocuğun niye doğurdum? Gibi düşünmeye başlıyor. Çok güzel anne, anne ve babanın yani kadının ve erkeğin çocukla birlikte evliliğe bakış açıları ve evlilik... Evet. durumlar. Ödünlerine... Yani daha bir biz olabilirler evet. tabii ki daha bu güzel da, bir hocam, şey. Bu da hocam sanırım biraz şunu mu, şuna mı gelmek gerekiyor oradan bağımsızlaşarak evliydik zaten biz benlikten bize geldik ve evet. bizim ikimizin bir parçası bize eşlik ediyor. Evet ortak bir Değişen hiçbir şey yok. Değişen evet. ne var? Bir birey daha geldi. Zaman değişecek. Değişen bu. Ama yine birlikte sofraya oturacağız. Birlikte yine aynen yatma saatimiz birlikte olacak. Evet. Yani şöyle bir şey anne babalar çocuklarının hasta zamanlarında ya da işte ilgisiz birbirlerine ilgisiz zamanları çok belki bağırıyorlar ama süt liman oldukları zaman çocuklarına ya çocuk olmasa hani biz daha iyiydik uzaklaştık gibi bakabilme durumu bile gelebiliyor. Ama o çocuk tatlı tatlı böyle büyüdüğü zaman anne baba dediği zaman konuşmaya başladığında yani eve daha ki güzel Evet ki olmuş deniliyor. Mutluluk bu duyguların katıyor. hepsi düşüncelerin hepsi değişkenlik gösteriyor. Bunlar kalıcı duygular lar değil. Evet, Bunu da evet. e, bilmeleri gerekiyor değil mi izleyen. Iniş yani. çıkışlar olacak hayatımızda. Yani krizler olacak, iyi günler, fırtınalar olacak ama güneş de doğacak. Yani biz e, hayatı bu şekilde acısıyla tatlısıyla kabul etmek durumundayız. O ayrı bir şey ama çocuklarımıza hani mutsuz aileler bazen diyor ki biz mutsuzuz ama çocuklarımıza yansıtmıyoruz. Bunu anlamaması mümkün değil. Bitkiler bile çevrede olan şeyi anlıyor. Sular mesela çevredeki seslere göre şekilleniyor, kristalleşiyor. Yani çocuğun bunu anlamaması mümkün değil. Çünkü bir titreşim üzerine. Çocuk evet yüreği hep ağzında, yüreği ağzında acaba kavga mı edecekler? Bu da çok kötü bir şey. Yani o yüzden diyorum kesinlikle... Çocuk eğer mutlu olacağınıza inanıyorsanız çocuk olsun yoksa da çocuğun daha hayatını zehir etmemek evet, gerekiyor. Önce kendi hayatını düzenlemek. Evet. Hocam çocuk sahibi olmak evliliği nasıl etkiler sorusuyla. Mesela Selin Hanım eğer anne baba adayları sorumluluk bilincine sahip değilse evliliğe ve evlada zarar verebilir demiş. Evet. Kübra Hanım etkiliyor özellikle erkek sorumsuz davranış gösterip bütün yükü kadına bırakıp beklentiye girerse demiş. Hı -hı. Bence etkiler demiş Zeynep Hanım çünkü bebek karı koca arasındaki sevgiyi muhabbeti pekiştirir. Manosu evet bu söylemiş mutluysa değil mi? Ise, da önemli. Daha güzel Kesinlikle olur. hem olumlu hem olumsuz diyen var. Tabii ki etkiler ama hep olumsuz değil. Yani olumlu da evet, etkiler. Evet. Belki bununla ufak tefek cümlelerle yavaş ben yavaş şeyi benzetiyorum. Şu bir arkadaş onu örnek vermişti. Ben de onu gerçekten beğendim. Hani böyle bir kavanoz su düşünün Hı. demişti. Gerçekten güzel bir örnekti. Hı. Hani o kavanozun dibinde eğer toprak varsa, hani kalıntı varsa yani evlilikte sorunlar varsa kriz anında o çalkalanıyor ya. O çalkalandığı zaman evlilik e, krizi yönetemiyor. Hani eğer altında çamur yoksa ya da e, toprak yoksa işte o zaman e, kriz güzel yönetilebiliyor. Yani krizin e, krizin o e, dönemlerinde krizi yönetebilmek için o alttaki sorunların olmaması gerekiyor hı hı. anladığım kadarıyla. Tabii ki hiç sorunsuz evlilik var mı? Yok. Ama o sorunların yönetilebilir olması çok önemli. Evet ben e, bu mesajları vermek istiyorum. Kesinlikle mutlu huzurlu aileler çocuk e, sahibi, olmayı çocuk sahibi olsun diyorum ama e, artı olunmuşsa da çocukların hatırına değil gerçekten biz birbirimizi başlangıçta mesela sorunları oluyor çift geliyorlar diyorlar ki işte sorunumuz var şöyle ama diyorum ki başlangıçta sevgi var mıydı? Vardı diyor. Başlangıçta sevgi varsa yine olabilir. Hı hı. O yüzden eğer tabi araya başkaları girmemişse biraz da Başka şeyler olabiliyor. Evet. Hani başlangıçta seviyordum ama şu anda hoşlanmıyorum deyince arkada başka şeyler düşünülebiliyor. Evet. Düşünülmesi gerekiyor yani. Evet. Hocam belki çok e, yapımcılıkız ama 5 dakika kalmış. Şu soru önemli. İsim vermeyeceğim. Almak istiyorum. Bir soru almış olayım. Yorumları tabii, aldım. Tabii. Demiş ki bir izleyelim. Adım adım insan bir nebi bir nebze adım adım insan oldu, o hesaba gelmiş. benim de üst üste iki çocuğum oldu hamileyim çok zor geçti işim hiç destek olmadı eşimle çok tartışıyoruz aile binasında oturuyorum eşim ailesine çok düşkün ayrı yatıyor sürekli küsüyor nasıl davranacağımı bilemiyorum evet ne dersiniz hocam? İsim vermek istemedim hocam. Anladım. Tabii isme gerek de yok. Hı hı. Bu sorunla çok karşılaşıyoruz. Evet. Kök ailelerden bireysel ayrışmasını sağlaması gerekiyor çiftlerin. Yani bu bireysel ayrışmayı baz, genellikle erkekler sağlayamıyor. Bazen kadınlar da sağlayamayabiliyor. Yani e, bireysel ayrışmasını sağlamadığı zaman da sürekli geri vitese takmış, geri... E, nasıl diyeyim dikiz aynasından bir hayat bir evlilik gidebiliyor. O yüzden öncelikle sağlıklı bir evlilikte kesinlikle evlilik piramidine uyulması gerekir diyoruz. Nasıl bir evlilik piramidi? Öncelikle yeni evlenen çift piramidin tepesine oturuyor ve arkada diğer aile arka planda kalmak zorunda geri çekilmek durumunda hı hı. geri çekildikleri zaman eşine daha iyi bağlanıyor. Her iki eşte ama bu bazen kadın bazen erkek olabilir. Arkadaşlar, aileler biraz daha geri planda kalmalı. Şimdi bu aileyi önerebilirim? Öncelikle mesafeyi koyabilmesi için eşiyle işbirliği yapması gerekiyor. Yani eşi kesinlikle ailesine bağımlıysa yani bağlı demiyorum. Bağlı ha. olmak güzel bir şey. Ama bağımlıysa o zaman biraz eşiyle konuş hani bu bağımlılık ilişkiyi artık hani biz bir aileyiz biz ayrı bir aileyiz kararlarımızı birlikte vermeliyiz hani bu doğru olan bu şeklinde hani onunla bunu çözmesi gerekiyor Aksatır'da hani sürekli o tarafla koalisyon yapıyor Maalesef Aile apartmanda oturmak da biraz dezavantajlı. Ya bu böyle devam edecek. Şu bir realite Türkiye'nin gerçeği efendim size hangi uzman ne önerirse önersin siz bunu tek başınıza yapamazsınız. Kocanızın buna bu taşın altına elini koymadıkça bu düzelmeyecek ee, ve bunun üstesinden gelmeniz çok zor. Bu yüzden kocanızla bu meseleyi çözebilmek, kocanızı bir aile danışmanına gitmeye ikna edip küsüyor. Evet. Ben şunu önermek istiyorum son 3 dakikada. Küsmek çok evet. Ya şu var küs küsüyor o. Tamam Türkiye'de genelde mesela erkek küsüyor. Kadın hemen ay nasıl gönlünü almalıyım nasıl hayır, bunu yapa hayır, yapa kesinlikle. ben Hatsızsa, hep şunu söylüyorum küstüyse. Özür dilememeli. De, Orada bir problem varsa evet. siz de haklıysanız kocanız küstü mü küssün kardeşim siz devam edin. Çay evet. ister misin getirin bak gene hizmet eşlik tamam mı burada var. Ama ya işte beni affet ya şöyle böyle hayır. siz bunu yaptıkça kocanız bunu sürekli yapacak ve tabii sizi ki, bununla ki, yönetecek. oluyorlar. Ee, bu anlamda sizin güçlü psikolojik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor diyeceğim. Öyle sorular gelmiş ki ben e, okuyamam. O soruları e, ee, bana aslında yönlendirebilirsiniz. Yönlendirmek isteriz. isterim tamam. E, çünkü aldatılan eşler e, çok değişik bir mesaj geldi. Keşke vaktim olsaydı değerlendirebilirdim. Konumuz da çok ilişkili değildi ama ben o mesajı yönlendireceğim size. Belki yardımcı olabilirsiniz. Tamam. E, Nirman Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel katkılarınız <gülüyor> Çok fazla konuşamadım bu programda ki İnşallah oldu. ama <gülüyor> yo, çok güzel konuş. İnşallah bir dahaki ne diyor arkadaşlarımız da. Zaten Ama. hocam öykünün üzerinden vermemiz gereken mesajları ziyaret verdik. Bence verdik evet. Öyle düşünüyorum genel anda. Tabii bize ayrılan Ben de her şeyi süredir. birden anlatmak, anlatmak istiyorum. Bu sefer mümkün olmuyor. Süre evet. yetmiyor evet. Ama tabii bize ayrılan sürede bence evet. çok güzel hap bilgiler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık diyorum hocam. Ben de teşekkür ederim. Çok Ve çok efendim adım adım insanın sonuna geldik. Ne diyoruz? Adım adım insan olma yolunda giderken hiçbir sokak çıkmaz değildir. İşte çıkmaz sokaklar san. Zannettiğiniz o sorunların içindeki püf noktalarını her hafta vermeye devam edeceğiz diyorum. Ve bugünlük de bizi Aylan sürenin sonuna geldik. Adım adım insan bitti. Hoşçakalın.